Cuma günü, Cuma namazının ardından kıldığımız ruh, Zuhri Ahir namazının bir dayanağı var mıdır veya nasıl kılınır? Evet, şimdi Cuma namazının 4 rekat ilk sünneti, 2 rekat farzı, 4 de son sünneti olmak üzere 10 rekattan ibaret bir yapısı var. Bu öteden beri uygulana gelmiş, kılına gelmiş namazlardır. Peygamber Aleyhisselam'ın Cuma'nın ilk sünnetini kılmadığına dair bazı iddialar vardır etrafta dolaşır. Hı hı. E, hani delil, nerede geçiyor, ne zaman kılmış gibi. Bazı böyle kardeşlerimiz oluyor ise de bu bir hadise dayanıyor. Fakat kuvvet bakımından Cuma namazının son sünneti ile ilgili hadis daha kuvvetlidir. E, ancak ilk dört sünnetle ilgili rivayette vardır. Yani... Ee, Müslümanlar bunu kafadan uydurmuş değil. Bunlar bir uygulamaya dayanıyor. Peygamber aleyhisselamın uygulamasından kaynaklanıyor. Peki efendim on rekat dedik. Peki zührahir nereden çıktı? Bir de vaktin sünneti diye kılıyoruz. Hı hı. Bunlar e, daha sonraki müçtehitler tarafından cüm'a namazı ola ki sahih olmazsa bir takım şartları var. E, izne ağam dediğimiz genel bir izin. O mescidin herkese açık olması, cemaat sayısının şu kadar olması e, vesair vesair gibi ilmi hallerde geçen şartlar var. E, peki 10 hanelik bir köyde namaz kılınıyor. Şafii mezhebine göre o ha, binada yahut o mekanda, o köyde, o kahvede neyse kılınan namaz sahih olmaz. Niye? 10 hanelik bir köy. Bunlar üçer kişi olsalar 30 kişi. Şafii mezhebinde ne diyor? 40 tane erkek olması lazım diyor. Hanefi mezhebine göre 3 kişidir ama hı hı. yani bir takım içtihat farkları var. Bu içtihat farklarından kaynaklanan bazı problemler oluşabilir. Cuma namazı ola ki sahih olmazsa onun yerine kılınan bir namazdır. sühre ahir. Zuhur ne demek? Öğle namaz. Öğle namazı, Ahir evet. en son öğle namazı demek. Yani cuma namazını garantiye almak amacıyla Osmanlı'nın uyguladığı, kıldığı bir namaz tarzıdır. Bunu siz Arabistan'da göremezsiniz. Falanca ülkelerde de göremezsiniz. Kayser'de göremezsiniz. İzmir'de 3-5 senedir göremezsiniz. Bazı vilayetlerde göremezsiniz. Kılınmasa olur mu? Evet olur. Kılınsa olur mu? Evet olur. Nafile bir namaz neticede. Fazladan namaz Fazladan oluyoruz. namaz kılan bir insana niye namaz kılıyorsun denmez. Ama benim vaktim yok hocam gideceğim kılamayacağım dediğiniz takdirde size on namazı kılmayı hiç kimse zorlayamaz. Hı hı. Bu bilgiden sonra Sührahir'i nasıl kılalım? E, bu genelde bizim uygulamamız ilk iki rekatta Fatih hazam musuru okunur. Hı hı. Son iki rekatta biz genelde sadece Fatiha'yı okuruz. Yani öğle Ama namazının farzı gibi değil mi? Öğle namazının farzı gibi. Öğle namazının sünneti gibi kılsak olmaz mı olur. Hmm. Bunu ayırmışlar. Kazası olanlar şöyle kılsın, olmayanlar böyle kılsın gibi ayırıyorlar ise de. E aslında dört rekatta da diyelim zamm Sure'yi okudunuz. E bu namaz olmaz denmez. Okumadık o da olur. Yani kavga etmeye karşılıklı öyleydi böyleydi demeye gerek yok. Her iki şekilde de kılınabilir. Son iki rekat vaktin sünneti denilen sünnet namazı da zaten sabah namazının sünneti gibi kılınacaktır. Bu şekliyle namazımız tamam olur inşallah. Evet.